Yaklaşan saatte beklenen Mehdi değil, İsa'dır. Bu konu incelerken takip edeceğimiz yol şudur. Birincisi, yaklaşan saat kavramından ne anlamalıyız? Yaklaşan saatte beklenen nedir? Bu mesele ayrı bir çalışmanın konusu olmalıdır. Ancak biz burada özet bir şekilde bu kavramın kapsadığı anlam üzerinde duracağız. İkincisi, bu yaklaşan saat projeksiyonunda yer alan ve beklenen İsa'dır, Mehdi değildir tezinin kanıtlarını ortaya koyacağız. Bu meselenin kanıtları ise elbette İslam'ın içinde kalarak İslam uzayında aranacaktır. İslam uzayını ise Kur'an ve Kur'an'da izleri olan sahih sünnet belirler. İnsanlık tarihi hak-batıl mücadelesinin tarihidir. Bir anlamda kurtuluşu eren ve helak olan milletler tarihidir. Adem'den kıyamete kadar sünnetullah budur. Her ümmete bir peygamber gönderilmiş böylece peygamberlere iman eden az sayıda toplulukla, iman etmeyen büyük çoğunluk arasında mücadele devam etmiştir. Peygamberler ve ona tabi olanların yaşam ve tebliğ hakları ellerinden alınmaya, terör estirilmeye başlayınca Allah, elçilerini ve ona tabi olanları kurtarmış, azgınlaşmış müşrik zalimleri ise helak etmiştir. Tek bir olumlu örnek teşkil eden Yunus'un kavmi gibi son evrensel elçi peygamberimizin kavmi de iman etmiş, ve helaktan kurtulmuştu. Allah'ın gönderdiği elçileri tasdik eden ve İslam'ı tercih ederek kurtuluşa eren her İslam toplumu da uzun olmayan bir zaman içerisinde tekrar şirk toplumuna dönüşerek sonunda helak olmuştu. Bu tarihsel süreç fizik yasaları kadar kesin bir süreçtir, sünnetullah'tır. Yaklaşan saatin şafağında gönderilmiş ve alemlere rahmet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Dünyada yaşayan tüm sorumlu varlıkların, insanlığın ve cinlerin peygamberidir. Bu son rahmet elçisi, fiili kıyamete, ikinci saate kadar insanlığa peygamberlik görevi yapmak üzere Kur'an'ı getirmiştir. Bu rahmet elçisi, her Resul gibi hem Nebi hem de Resul elçidir. Ve tabii ki aynı zamanda son Nebidir. Artık vahiy kesilmiştir. Bazı şeytan fısıltılarıyla kendilerini Resul, elçi sananların sandığı gibi, Resul gelecek değildir. Çünkü her Resul aynı zamanda Nebidir. Ancak her Nebi Resul değildir. Bu nedenledir ki Allah'tan nebe, vahi, haber kesilince görevlendirilmiş, gönderilmiş kimse olan Resul elçide gelemez. Bu matematiksel olarak apaçık bir Kur'an gerçeğidir. Sonuç olarak fiili kıyamete, ikinci saate yani dünya hayatının sonuna kadar ne bir Nebi ne de bir rasul kesinlikle gelmeyecektir. Fiili kıyamete kadar, insan ve cin toplumlarından oluşan evrensel ümmetin kitabı ve elçisi Kur'an'dır. Bugün insanlığın kurtuluşunun da, helakının da nasıl olacağı onda açıklanmıştır. O Kur'an, fiili kıyamete kadar peygamberlik yapacaktır. Onu gerçek anlamda rehber edinenler kurtuluşa erecek, ona sırt çevrenler ve ondan hicret edenler ise helak olacaklardır. Şayet tüm insanlık, şirkte, zulümde ittifak ederlerse, Müslüman olduklarını söyleyenler ona şaşı bakarlarsa, onun hükümlerini geçersiz kılarlar, onu gönderen sonsuz yüce Allah'la aralarına şehirler, efendiler, güç ilahları, aracılar beşeri kitaplar koyarlarsa, hevalarını, mantıklarını ilah edinip dünya perestliklerini sürdürürler ve ehli kitabın kuyruğu olurlarsa, Allah'ın şiddetli azap kamçılarını, ve sonunda da helakı beklesinler. Sünnetullah budur. Kur'an'ın insanlığa bildirdiği muhkem, apaçık ve şiddetli vaat de budur. Kur'an'da iki saat vaat ediliyor. Birinci saat yaklaşan saat, ikincisi ise daha uğrayıcı ve yaygın olan ikinci saat fiili kıyamet. Birinci saat yani yaklaşan saat, bir taraftan insanlık tarihindeki gelmiş geçmiş helakların en evrenseli olurken, Diğer taraftan yeni bir yaşamın da başlangıcı olacaktır. İkinci saat yani fiili kıyamet ise büyük çöküş ve evrenin sonudur. İşte Yüce Rabbimizin vaadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onlar biz birbirleriyle yardımlaşan bir toplumuz mu diyorlar? Yakında o toplum hezimete uğratılacak ve arkaların dönüp kaçacaklardır. Bilakis onlara vaat, tehdit zamanı saattir, yaklaşan saat. Arkasından gelecek olan ikinci saat, fiili kıyamet ise daha yaygın ve daha uğrayıcıdır. Kamer Suresi 44-46. ila Ayetler Sitemizdeki Kur'an'da yaklaşan saat başlığı altında verilen ayetler, birinci saat olan yaklaşan saati bize bütün açıklığıyla tasvir etmektedir. Dikkatle okunur ve üzerinde düşünülürse, bugün dünyayı ve üzerinde yaşayanları bekleyen akıbetin yaklaşan saatin ne derece dehşetli olacağı görülecektir. Burada yollarının neden helak olmadığına ve özellikle yaklaşan saatte beklenen helakla ilişkilerine bir göz atmamız gerekmektedir. yollarının şiddetli azaplara çarptırılmasına rağmen helakları yaklaşan saate ertelenmiştir. Bu meseleye Kur'an ışığında açıklık getireceğiz. Allah'ın İbrahim'e vaadi, seni insanlara imam yapacağım. İbrahim, Yüce Allah'ın ateşli imtanlarından geçerek, onun rahmet ve nimet vadine masar olmuştur. Yüce Allah'ın ben seni insanlara imam yapacağım vaadi işte bu masariyetten kaynaklanmaktadır. İsrailoğlarından arka arkaya resuller ve nebiler çıkarmış, kitap ve hikmet vermiş ve onları İslam'a, hakka çağıran önderler kılmıştır. Yüce Allah İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Yuşa, Davut, Süleyman, Eyyub Zekerya, Yahya, İsa gibi elçiler zincirini binlerce nebilerle desteklemiş, bu önderleri insanlığın aydınlanma rehberleri kılmıştır. İbrahim'den kaynaklanan tüm bu nimetlerden dolayı İsrailoğulları bir ilim üzere alemlere üstün kılınmıştır. Bu üstünlük takvaya yani Allah sevgisi ve saygısına dayanmaktadır. Bunu koruyup gözetmeyenlerin azabı ise hem dünyada şiddetli olmuştur hem de daha şiddetli olan ahiret azabı vaat edilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkı örtenleri, dünya ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onlara bir yardım da yoktu. Ali İmran Suresi 56. Ayet İnsanlığın ikinci atası olan Nuh'un neslinin yaşam alanı, insanoğlunun ilk yerleşik hale geldiği ve çok sayıda eski kavimlere beşiklik etmiş orta dünyadır. Bugünkü ifadeyle Mezopotamya Orta Doğu'da insanlığı İslam'a çağıran örnek, önder bir topluluk inşa etmek için Yüce Allah, İbrahim oğullarını öne çıkarmıştır. Sonsuz Yüce Allah, bu dünyanın her bölgesiyle bağlantılı olan orta dünyada ortaya çıkardığı İbrahim'i İslam toplumunun insanlığa rahmet, örnek ve önder olmasını istemiştir. Bu kutsal rehberlik zincirinin son halkası ise yine İbrahim'in oğlu İsmail soyundan, yani İsmail milletinden gelen evrensel rahmet elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tamamlanmıştır. İsrailoğullarının elçilerinin, kitaplarının ve İsrail'in son elçisi İsa'nın haber verdiği son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığı kurtuluşa çağıran gerçek son Mesih'tir. Buradaki Mesih'in anlamı İsa'ya Kur'an'da atfedilen İbran'cesi Meşiyah, yağlanan, Meseden anlamına gelen Mesih değildir. Tüm insanlığın ve İsrailoğullarının kurtarıcı elçisi Mesih'tir. Bu gerçek Mesih, yani Peygamberimiz, yaklaşan saatin şafağında gelmiştir. Ve fiili kıyamete, ikinci saate kadar geçerli olmak ve insanlığa peygamberlik yapmak üzere Kur'an'ı ve hikmeti, sünneti bırakmıştır. İsrailoğulları ne zaman helak olacak? İsrailoğulları, haktan saparak Yahudileşmiş, Yüce Allah'a verdikleri ahdi bozmuş, Kutsallığı ve yüceliği kendilerine atfederek, kutsal kavim, Allah'ın oğulları, yeryüzünün efendileri ve benzeri şirki nitelendirmelerle tarihe geçmişlerdir. Nitekim, Babil sürgününde kaybettikleri gerçek Tevrat yerine, yeniden Tevrat'ın toplanmasını ve yazılmasını sağlayan Üzeyre, Azra'ya, Hristiyanların İsa'ya dedikleri gibi Allah'ın oğlu demişlerdir. Bununla da yetinmeyip, kendilerini Allah'ın oğulları addedecek sapıklığa, ve kibir bataklığına yuvarlanmışlardır. İşte Kur'an'ın şahitliği. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki, bizler Allah'ın oğullarıyız ve O'nun sevgilileriyiz. De ki, o halde niçin sizi günahlarınızdan dolayı azaplandırıyor? Bilakis sizler O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, Arzın ve bunların arasındakilerin mülkü Allah'a aittir. Dönüş de O'nadır. Maide Suresi 18. Ayet Helen kültürü ve Roma paganizminden etkilenen, sözlü Tevrat oluşturarak şahsi görüş ve yorumlarını egemen kılan din adamları, bu yolla kendilerini ilahlaştırmışlardır. Hakka tabi oldukları zamanlarda, Allah'ın kendilerine verdiği nimet ve lütufları unutarak şirk koşmuşlar, kendilerini yücelterek kibirlenmiş, ve dünya hırsıyla azgınlaşarak ırkçı zalimler olmuşlardır. Zekeriya peygamberi, İsa'nın habercisi oğlu Yahya peygamberi öldüren İsrail Kami, Musa'nın getirdiği İslam dinini çoktan bozmuştur. Zekeriya'nın oğlu elçi Yahya, Kral Herod Antipas'ın emriyle tutuklanmış, daha sonra da Kami'nin seyirciliğinde öldürülmüştür. Mucizeleriyle dikkat çeken İsa peygamber, Putperes Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan bugünkü İsrail, Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarını kısmen içeren bir bölgeye İsrail kavmine gönderilmişti. Son elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin habercisi olan İsa aleyhisselamın kavmiyle mücadelesi yakın tarihin en dramatik mücadelesidir. Olağanüstü doğumu, hayatı, mucizeleri ve mücadelesiyle bugün dahi tartışmaların konusu olmaktadır. İsa, İsrailoğullarının peygamberler zincirinin son halkasıdır. Musa'nın Tevrat'ı, Davud'un Zebur'u bozulduğu için İsa, İncil'le gönderilmiştir. İsrailoğullarının son kavmi elçisi olan İsa, Nebilere uzanan kanlı ellerin son şahidi olmuş ve kaminin suçunu bir kere daha kanıtlamıştır. O halde, elçilerin uyarılarına kulaklarını tıkayan, İslam'a sırt çeviren ve elçilerini öldürmeye teşebbüs eden eski kavimler, Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut kavmi ve benzerleri helak olduğu halde, neden İsrailoğulları helak olmamıştır? Bilindiği gibi kavimlerin helakının temel sebebi sadece elçilerin getirdiği mesajı inkar etmeleri ve onların uyarılarına olumlu cevap vermemeleri değildir. Helakın asıl sebebi elçilerin Allah'tan aldıkları vahyin topluma iletilmesi temel hakkının çiğnenmesi, tamamen yasaklanması ve hatta elçilerin öldürülmesidir. İsrailoğullarının helakı yaklaşan saat ertelendi.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 İsrail oğullarının beklediği Mesih Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Kendi oğulları gibi tanıdıkları halde kabul etmediler. Çünkü müşrik zalimlere dönüşmüşlerdi ve kamiyetçilik ruhlarına işlemişti. İsak'ın Yakup soyu dışında herkesi aşağılıyorlardı. Kendilerini özel, imtiyazlı kimseler olarak görüyor, adeta Allah'ın oğulları sayıyorlardı. Yakup soyunu takdis etmeyi İbrahim oğlu İsmail'i, İsak oğlu Esav'ı ve Lut'u çocuklarını aşağılamayı Tevrat'a kadar sokmuşlardı. Bugün katılaşmış insanlık ve İslam düşmanı kalplerinin neler planladığını görürsünüz. Dün mazlumları oynarken bugün ellerine geçirdikleri küresel güçle neler yaptıklarını ve yapacaklarını bilirsiniz. İsrailoğullarının son kavmi elçisi İsa'yı niçin İsmail'i kurban edilmiş ve torunu Hz. Muhammed'i son rahmet elçisi Mesih olarak müjdeliyor diye taşladılar Peşine düştüler, öldürmeye teşebbüs ettiler, öldürdüklerini sandılar. Zekerya'yı ve İsa'nın önünde yol açan oğlu Yahya peygamberi Allah'tan korkmadan katlettiler. İşte yaklaşan saat geliyor. Tüm öldürülmüş peygamberlerin kanının hesabı yaklaşıyor. Sonsuz Yüce Allah'ın helak yasası işliyor. İsrailoğullarının kendi soylarından bir Deccal Mesih çıkacak, ona iman edecekler. Çünkü onu bekliyorlar. Allah'ın gönderdiği rahmet elçilerini beğenmediler ve öldürmeye teşebbüs ettiler. Beğenecekleri, hoşlanacakları iblis destekli, yalancı, çok yüzlü aldatıcı ortaya çıkacak, ona inanacaklar ve yanında saf tutacaklar. Sonsuz yüce Allah'ın son rahmet elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, ''Senin deccal dediğin bizim beklediğimiz Mesih'tir.'' İnsanlığın son rahmet elçisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özellikle İsrailoğullarının da beklediği Mesih elçiydi. Bugün Kur'an'ın neredeyse üçte biri İsrailoğulları ve peygamberlerinden haber vermekte ve onları İslam'a ve Muhammed'in elçiliğine davet etmekte. İslam'ı örtenlerin ilki sizler olmayın diye uyarmaktadır. Ancak İbrahim oğulları olmaktan ziyade haktan saparak Yahudileşen İsrailoğulları, Kur'an'ı, ve onu insanlığa sunan rahmet elçisini maalesef ilk örtenler olmuşlardır. Özellikle Yahudiler, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük mucizeler göstermesini istemişler ve tarihler boyunca kafirlerin elçilerinden istedikleri şeyleri beklemişlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar bulut gölgeleri içinde Allah'ın ve meleklerin onlara gelmesini ve emrinin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Bakara Suresi 210. Ayet Keşke Allah bizimle konuşsaydı, yahut sen bize bir mucize getirseydin. Bakara Suresi 118. Ayet Dediler ki, onun üzerine bir melek indirilseydi. Enam Suresi 8. Ayet Şayet sadıklardansan bize melekleri getir. Hicr Suresi 7. Ayet Dediler ki, Yerden bize bir pınar fışkırtıncaya kadar elbette inanmayacağız. İsra suresi 90. ayet Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden bir bahçen olmalı, içinden ırmaklar fışkırtmalıydın. İsra suresi 91. ayet Ya da üzerimize tehdit ettiğin gibi semadan bir kütle, taşı düşürmeli veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. İsra suresi 92. ayet Yahut da senin altından bir evin olmalı. İsra suresi 93. ayet. Ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Hud suresi 12. ayet. Onların halen beklemeye devam ettikleri gelmiş geçmiş en büyük büyücü Mesih'i, Mesih Deccal bu isteklerine elbette cevap verecektir. Kibirli, dünyacı, katı kalpli ve şeytanların kabuk bağladığı kimseler, Elbette benzeri şeytani liderleri mıknatıs gibi çekecektir. Bu hastalıklı kalplerin sahte ilacı, hiç şüpheniz olmasın Mesih Deccal'in yanındadır. Bu eşi benzeri görülmemiş fitne mesihinin, yukarıdaki arzu ve isteklere derman olacak kadar büyücü şarlatanlıkları elbette olacaktır. Evet, bu Mesih Deccal, yanında melekleriyle gelecek ve Allah'ın gelmesini isteyenlerden, ben sizin Rabbinizim diyerek alçakça iftiralarına rağbet bulacaktır. Unutmayınız ki, tarihler boyunca peygamberlerden benzer taleplerde bulunan hak örten milletlere bir cevaptır. Mesih Deccal ve yaklaşan saat. Sonsuz Yüce Allah'ın dünyanın sonuna sakladığı bu helak planı işlemektedir. İsa'nın dönüşü, geçmişin hesabı, bugünün intikamı ve geleceğin inşası olan bu hak planın bir parçasıdır. Bu planda Mehdi'ye yer yoktur. Tüm insan cin toplumları ve tüm İslam isminin altında toplanan milletler, bu büyük fitneye, bu ateşten imtihana sokulacaktır. Bu insanlık tarihinin en evrensel fitnesi ve küresel helaka olacaktır. Elbette bu helaka kurtuluş da eşlik edecektir. Bu kurtuluş, ateşten geçen ve altın saflığında olanların kurtuluşudur. Bu insanlık tarihinin yaşadığı birçok kavimlerin helakının bir benzeri olsa da, mahalli helaklarla kıyas edilmeyecek derecede küreseldir, şiddetlidir ve gezegen çapındadır. Özetle ve açıkça şunu söylüyoruz. Bu gelmekte olan yaklaşan saattir, birinci saat. Bunun delilleri ve işaretleri Kur'an'dadır. Peygamberin sahih sünnetindedir. Tevrat'ta ve İncil'lerdedir. Ezra'nın saklı metinlerindedir. Bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu beklenen felaketler bir açık işarettir. Bunlar giderek artacaktır. İblis ordusunun, Deccal adına dünyayı aşama aşama ele geçirmek için uygulamaya koyduğu plan ve cin şeytanların tüm propagandaları, yanıltıcı, aldatıcı faaliyetleri ortadadır. Nitekim 1987'de başlatılan din şeytanların insanlığı ele geçirme operasyonunun adı Harmonic Convergence, insanlığa harmonik yakınlaşmadır. Yaklaşan saat sitesi, bu işaretleri ve alametleri en güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Ciddiyetle izleyen okuyucularımız bunları görmüşlerdir ve bundan sonra da görmeye devam edeceklerdir. Sonuç olarak delillere dayanarak diyoruz ki, Sonsuz Yüce Allah'ın yaklaşan saat planında İsa vardır, Deccal vardır, ancak Mehdi yoktur. Mehdi İsa'dır. Bugüne kadar sayısız Mehdi türedi. Daha da türeyecektir. Mehdi, iblisin planında elbette bir yere sahiptir. Mehdiler gibi sayısız Deccaller de türemiştir ve türemeye de devam edeceklerdir. Bütün bu türedi sahtekarlar Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. Bu aldatıcı, yalancı kurtarıcılar gelecek olan en büyük küresel yalancının yardımcıları ve yaltakçıları olacaklardır. Ve cin şeytanlar daha nice kibirli tekillerden, nice deccal yamakları üreteceklerdir. Kur'an'da İsa'nın dönüşüyle ilgili ayetler ve açık işaretler vardır. Kur'an'da deccale kapalı olarak işaret eden çok az sayıda ayet vardır. Mehdi ile ilgili ise hiçbir ayet yahut işaret Kur'an'da yoktur. Kütüb-i sitede ise deccale ile ilgili 225 tekrarlı hadis mevcuttur. Bu hadislerin 31'inde İsa ile Deccal birlikte zikredilmektedir. İsa ile ilgili ise 127 tekrarlı hadis mevcuttur. Bunlardan 50 tanesi doğrudan İsa'nın gelişini bildirmektedir. Sahih kaynaklarda çok az sayıda Mehdi'den söz eden, ancak zamanı ve sıhhati tartışılan hadisler söz konusudur. Bunlardan bir kısmı da İsa'nın Mehdi olduğunu söyler. Ayrıca Mehdi beklentisi İslam açısından anlamsızken,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 Her peygamber ve sadık Allah köleleri dünyada ve ahirette şereflidir. Üçte kırk altıda geçen mehedefilinin kök anlamları açmak, yaymak, düzeltmek, düzenlemek, hazırlamak, kurmak, yayıp döşemektir. El-Mehdu isim olarak beşik anlamındadır. Ve üçte kırk altı, beşte yüz on, on dokuzda yirmi dokuz ayetlerinde de aynı anlamda kullanılmıştır. Ancak belirlilik takısı alması anlamlıdır.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 Üçte 48'deki ayetin ve bu ayetteki kitabın tefsiri bizce budur. Başka bir tevili de mümkün değildir. 3. Burada 43'te 61 ile 63. ayetlerdeki le ilmun saati ve hikmet anahtar kavramı üzerinde duracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak o İsa le ilmun saati. Saat için bir ilimdir, işarettir. O saatten şüphe etmeyin ve bana tabi olun.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 Ancak burada İsa'nın antisi olan bu iblis oğlu Deccal'den söz etmek durumundayız. Nitekim bu çok yüzü yalancıya dokunmadan edemedik. Bu küfrün ve cin şeytanların Mesih'i i Deccal planı bugün dünyada işliyor. Bu iblisin kadim planıdır. Bu konuyu kadim plan iblis dünyaya ele geçirmek üzere başlığı altında inceleyeceğiz. Burada Deccal'in Kur'an'da izini sürmeye çalışacağız. Sahih hadis kaynaklarında tekrarlı da olsa, 225 tane Deccal'i anlatan sahih hadis bulunmasına rağmen Kur'an'da açıkça yer almamıştır. Ancak kapalı, saklı olarak Deccal'e işaret eden bazı ayetler mevcuttur. İşte Deccal'e işaret ettiğine inandığımız ayetler. 1. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a karşı yalan söyleyerek iftira eden Deccal'den veya O'nun Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Muhakkak O, iflah etmez zalimlerdendir. Enam Suresi 21. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Allah'a karşı yalan söyleyerek iftira eden Deccal'den yahut ona hak geldiği vakit hakkı yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirler için cehennem bir barınak değil midir? Ankebut Suresi 68. Ayet Deccal çokça yalan söyleyen, çok yüzlü yani yüzünü kime çevirirse o kimsenin kutsal saydığı liderleri temsil ettiğini söyleyerek herkesi memnun etmeye çalışan, hakla batılı yer değiştiren, şeytan tohumu saptırıcı bir liderdir. Deccal'in temel özelliklerinden birisi de Allah'a karşı yalan söyleyerek iftira etmesidir. Hatta Allah'a karşı yalan söyleyenlerin en zalimidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan zalimler de onu tasdik edeceklerdir ve onun safında yer alacaklardır. Yukarıda birinci gruptaki ayetlerde leccali vasıflarından birisi ifade edilerek atıf yapılmıştır. 2. Bismillahirrahmanirrahim Onlar beklemiyorlar. Ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya senin Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar. O gün senin Rabbinin bazı ayetleri geldiğinde bir kimse daha önceden iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa, o kimseye imanı fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak biz de bekleyenlerdeniz. Enam suresi 158. ayet Bismillahirrahmanirrahim Senin Rabbin izin verdiği zaman elbette azabın kötüsüne sürükleyecek olan o kimseyi, deccali, kıyamete, yaklaşan saate doğru onlara gönderecektir. Muhakkak senin Rabbin cezası seri, suratli olandır. Şüphesiz o, bağışlayandır, acıyandır. Araf suresi 167. ayet Bismillahirrahmanirrahim Dedi ki, Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz Rahman, sizin vasfettiğinize, deccale karşı kendisinden yardım istenendir. Enbiya suresi 112. ayet Zalim kafirler tarihler boyunca Allah'ın ve meleklerin gelmesini istemişlerdir. Özellikle de Yahudiler peygamberimizden bunu istemişlerdir. İkinci gruptaki 6'da 158 ayeti açıkça bu isteği ifade etmektedir. 7'de 167 ayeti Deccal'e en belirgin şekilde işaret eden bir ayettir. Bu sapkınlığın zalim lideri Deccal'in çıkışı elbette Allah'ın planının içindedir ve onun izniyle olacaktır. Sonsuz Yüce Allah 7'de 167 ayetinde ifade ettiği gibi o adam, Deccal, insanları azabın kötüsüne sürüklemek için yaklaşan saate doğru ortaya çıkacaktır. Allah'ı melekleriyle bekleyenlere Deccal, ben sizin Rabbinizim, beni bekliyordunuz, işte geldim diyecektir. Yanında kendilerini melek diye takdim eden iblisin cin şeytanları da elbette yer alacaktır. 21'de 112 ayeti de Rablerine sığınan müminlerin Deccale ve dostlarına verecekleri cevabı ifade etmektedir. Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz Rahman, sizin vasfettiğinize, Deccale karşı kendisinden yardım istenendir. 3. Bismillahirrahmanirrahim Bir fitne, Deccal fitnesinden sakının ki, o sadece sizden zalimlere dokunmaz. Biliniz ki Allah, cezası gerçekten şiddetli olandır. Enfal suresi 25. ayet Bismillahirrahmanirrahim Muhammed dedi ki, Bilemem, umulur ki o, Deccal, sizin için bir fitnedir ve bir vakte kadar da sizin için bir metalanma, yararlanma vardır. Enbiya suresi 111. ayet Sahih hadis kaynaklarının hepsinin fiten, fitneler bölümleri vardır. İnsanlık tarihinin en büyük fitnesi Deccal fitnesidir. Nuh'tan bu yana tüm peygamberler kavimlerini Deccal fitnesiyle uyarmışlardır. Nesilden nesile bu bilincin oluşmasını istemişlerdir. En açık ve şiddetli uyarıları peygamberimiz yapmıştır. Sahih kaynaklarda Deccal'i anlatan bir kısmı ortak olmak üzere 225 hadis yer almaktadır. O Deccal gelmiş geçmiş en büyük fitnedir. O sadece zalimlere dokunmaz. Müminler için de ateşten bir imtihandır. Bu sebepledir ki bir fitne, deccel fitnesinden sakının ki o sadece sizden zalimlere dokunmaz. Biliniz ki Allah, cezası gerçekten şiddetli olandır, diyor Yüce Allah. 4. Bismillahirrahmanirrahim Onlara verdiğimiz o şeylerden, nimetlerden yararlanmaları ve hakkı örtmeleri sebebiyle yakında bilecekler. Görmediler mi muhakkak biz, emin ve haram, Mekke, kıldık, Mekke'nin dışında, Onların, müşriklerin çevrelerindeki insanlar deccal ve şeytanlar tarafından kapılacaktır. Onlar, Allah'ın nimetini, İslam nimetini örtüp batıla mı iman edecekler? Ankebut suresi 66 ve 67. ayetler Allah'ın verdiği bunca nimetlerin ve özellikle Kur'an nimetinin kıymetini bilmeyip örten müşrikleri de Yüce Rabbimiz tehdit ediyor. Özellikle Kur'an'a şaşı bakanların, Deccal çıktığında uyansalar bile geç kalmış olacakları, Deccal hizbi olan insan ve cin şeytanları tarafından kapılacakları sahih hadislerde de ifade ediliyor. Bu kapılma, saldırıya uğrama meselesini Yüce Rabbimiz 29'da 67'de açıkça bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Görmediler mi? Muhakkak biz, emin ve haram, Mekke, kıldık. Mekke'nin dışında onların, müşriklerin çevrelerindeki insanlar, Deccal ve şeytanlar tarafından kapılacaktır. Onlar, Allah'ın nimetini, İslam nimetini örtüp batıla iman ediyorlar? Sonuç olarak dört grupta topladığımız ayetler, Deccal fitnesine kapalı bir şekilde işaret etmektedir. Sonsuz akıl sahibinin kitabı Kur'an'ı hakkıyla kavramaya çalışır, peygamberimizden gelen sahih haberleri layıkı ile incelerseniz, Deccal'in Allah'ın planındaki yerini ve anlamlılığını elbette görürsünüz. Kütübist'te de yer alan Deccal'in çıkışını, vasıflarını, hilelerini, iftira ve yalanlarını, kendisine kimlerin tabi olacağını açıklayan hadisler, hadis boyutunda açık ve anlamlıdır. Kütübist'te de Deccal'in gelişini ve aldatıcı cambazlıklarını anlatan hadislerin toplamda 225'e ulaşması, meselenin önemini ve gerçekliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kur'an Dışı Beklenti Mehdi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 ve bunun İsrailiyet olduğunu söyleyen ilimsiz kimselerin ya da bilginlerin bu görüşleri şayet gerçek anlamda Müslüman iseler, onları İslam'dan çıkarmaz. İsterlerse, efendilerini ve nefislerini tatmin etmek için İsa'nın dönüşü yalandır da diyebilirler. 2. İsa, bir elçi, peygamber olarak dönmeyecektir. İsa, alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamberin ümmeti olma şerefine kavuşacaktır. Kur'an, ve ona anlama ilmi hikmet öğretilmiş olarak dönecektir. Özellikle İsrailoğullarının helakına ve fiili kıyamete bir işaret olacaktır. İsa, Deccal fitnesinin sonuna doğru gelecek, Deccal'e karşı savaşan Müslümanlara lider olacak, Deccal ve saflarında yer alanların helakına vesile olacaktır. 3. İsa ile ilgili 127 tekrarlı hadis mevcuttur. Bunlardan 50 tanesi doğrudan İsa'nın gelişini bildirmektedir. Deccal'den haber veren 225 sahih hadisin 31'inde İsa'dan da söz edilmektedir. Bu hadisler kütüb-i sitede bulunmaktadır. Bunlara yazının hacmini genişleteceği için yer verilmemiştir. İsteyen bunları bu kaynakların özellikle fiten okuyabilir. 4. İsa'nın dönüşünün en güçlü işaretleri, delilleri ne Yahudilik ne de Hristiyanlık metinlerindedir. Aksine İslam'ın kaynaklarındadır. Bazı alim şapkalı zatların dillerine pelesenk ettiği İsrailiyat gerçek İslam alimlerine Musa'ya ve gerçek anlamda Allah'a iman etmiş İsrailoğullarına da haksızlıktır. Benzer iftiraları bugünün müşrik zalim Yahudileri ve Hristiyanları İslam peygamberine, Kur'an'a yapmışlardır. Kur'an'la Tora, Tevrat arasındaki aynı kaynaktan gelme paralelliği son elçiyi hahamlardan ders gördü iftirasına ve onu reddetmeye götürmüştür. Bu yöntemler örtmenin en ucuz, en kolay yoludur. 5. İslam kaynakları dışında, Tora, Tevrat, İnciller, özellikle İsa'nın gerçek havarisi olan Barnabas'ın notlarından oluşan Barnabas İncili ve Tevrat'ı yeniden derleyen Ezra'ya, Üzeyir'e ait saklı metinlerde İsa'nın dönüşüne işaret eden açık ifadeler ve işaretler vardır. Ancak sözünü ettiğimiz kaynaklarda yer alan delillere bu çalışmada yer verilmemiştir. Aynı kaynaklar Deccal konusunda da anlatımlar ve kanıtlar içermektedir. Böyle olması da tabidir. Zira Nuh'dan sonra tüm peygamberler dünyanın sonuna doğru ortaya çıkacak olan bu evrensel aldatıcı şeytan tohumundan bahsetmişlerdir. Bu kaynaklarda bozulmalar olsa da vahye dayalı birçok gerçeğin bugüne ulaştığı bir hakikattir. Ancak Deccal konusundaki bu delillere de yazımızda yer verilmemiştir. 6. Deccal peygamberimiz tarafından açıkça anlatılmıştır. Kütübüs'te de 225 kere Deccal'e atıf yapılarak gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu hadislerin 31'inde İsa ile Deccal birlikte zikredilmektedir. Ancak Kur'an'da Deccal'den açıkça bahsedilmemekle beraber kapalı atıf ve işaretler vardır. Bunun hikmeti anlamak isteyenler için açıktır. Deccal, insanlık tarihinin en büyük fitnesidir. Adeta hakkı örtenleri kendisine çeken bir mıknatıs ve ayraçtır. Bir anlamda altının ateşte denenmesi gibi, gerçek müminlerin ateşten imtihanıdır. Deccal'in yaklaşan saatte ortaya çıkacağı İsa'nın dönüşü derecesinde olmasa da kesindir. Birileri buna inanmakta zorlanabilir, başka taraflara çekebilir ve peygamberin uyarlarını hafife alabilir. Ancak bir Müslüman, karşılaştığı bir meselede şayet Kur'an'da bir çözüm bulamıyorsa, kuru mantığı yerine elinde tek bir sahih hadis dahi olsa ona göre meseleyi çözmelidir. O halde Kur'an'ın işaretleri ve onlarca sahih hadis neden kendisine bu konuda delil olmasın? 7. Mehdi'yun Mehdi kavramına yani beklenen kurtarıcı yapay bir lidere Kur'an'da yer yoktur. Sahih sünnette yer alan 9 hadisten 4 tanesinin peygamber soyuna atıf yaptığını ancak bir kurtarıcı Mehdi beklentisine esas teşkil edemeyeceğini ortaya koymuştuk. Ayrıca İslam ve sünnetullah açısından böyle bir beklentinin anlamlı ve tutarlı olmayacağını ifade etmiştik. Bu mesele tarihler boyunca toplumları belli amaçlara yöneltmek için bir manipülasyon aracı olarak kullanılmıştır. Yakın tarihte İslam etiketli toplulukları İngiliz emperyalizminin bu Mehdi silahını kullanarak nasıl yönlendirdiğini bilmekteyiz. Osmanlıyı parçalayıp petrolün üzerine oturmak için İngilizce Aslı Lawrence'ın Araplar için nasıl bir kurtarıcı Mehdi rolü oynadığı hatırlanmalıdır. Tasavvufi şeytani felsefeden beslenen, İngiliz parmaıyla güçlenen ve bugün dünya Niveç dinine dönüşen bahayilik gibi nice Mehdi'ci tarikatlar ihtas edildiği biliniyor. Kabalacı küresel efendilerin iblis aşılı Niveç dinini dünyaya hakim kılmak için bu Mehdi kanallarını kullandığı ve gelecekte de kullanmaya devam edeceği açıkça gözükmektedir. Ancak bu hesaplar ve politikalar asıl iblisin deccal planına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Unutulmamalıdır ki İblisin planı da dahil tüm planlar elbette sonsuz yüce Allah'ın planının içindedir. Dünyanın, herkesin ve her şeyin akıbeti de O'nun elindedir. Gerisi bir aldanmadan başka bir şey değildir.